Bismillahirrahmanirrahim. Zulrah Suresi 12. ayetten itibaren Bismillahirrahmanirrahim. Ya yöredine ânını, iman edenler. İşte ne bu? İştinâb etmek, kaçınmak, sakınınız. Neyden? Ketîr <gülüyor> en Zannın ço çoğundan sakınınız, iştinâb ediniz, kaçınınız. Niye? Çünkü innâ bâgâ zannî, çünkü zannın bazısı ifnun, günahtır. Zan tahmini ifade ediyor. Kesinlik ifade etmiyor. Türkçede kullanıyoruz. Zannedersem şu, şöyleydi. Yani kesin, kesinliği ifade etmiyor. Tahmini durumu, kesin olmayan durumu ifade ettiği için zanna göre hüküm verilmez. Zan hüküm ifade etmez. Onun için zannın bir kısmı günahtır. E yani mü'timun, günaha iticidir. Günaha netice verecektir. Günah işleticidir. Bu da aslında mı sanacak değil. Az da değil, bu da gayet çoktur. Ne gibi? Kesam-i Su izan gibi. Kötü zanda bulunma. Yani bilmediği halde, bilmediği halde tahmini olaraktan zannedersem o böyle yapmıştı ki bu ocakları da söndürüyor hayatları da bitiriyor suizan çok yanlış yollara da yok açmış oluyor hayatta bunun örnekleri de azımsanmayacak derecede de çok ee, bir ehlil hayli bine müminine He, müminlerden hayır ehliyle yani zanda bulunmak yani Adam iyilik yapmış ama kötü zanda bulununca bu sefer ne yapıyorsun? Onun hakkında vehüm Yani müminlerden hayırda bulunanlar var ama kötü zan daha çoktur. Aslında iyi, iyi zannetmek, iyi düşüncede olmak da az mı sanacak bir şey değildir. Ama bu durum, bihlâfi fussâf min fasıklar için bu durum söz konusu değildir. Onun içindir ki şu bir hükümdür. Fasık-ı mütecahir gıybet edilebilir. Altta gıybet işleyeceğiz fasık ir yani açıktan açıya hiç rahatsızlık duymayıp zevk alaraktan günah işleyen insanı teşhir etmek söylemek gıybet etmek çekiştirmek yani sen şu günahkarla ortaklık yapma o kötü bir insandır seni kötü yola sevk ederdi be bu şekilde onun hakkında konuşmak öyle değildir yani fena etme fihi onda herhangi bir bir günah yoktur fiinah bir ma yuz yura yani böylece o gibi yanlışlardan, başkalarını sakındırmak amacıyla, sakındırmak amacıyla o fasık olan insanların durumunu söylemekte elbette ki bir günah, bir be'is, bir sakınca yoktur. Vela tecessesu, casusluk yapmayın. Huzifemil ve ihmet aslı ile aslı tecessesudur. Burada iki ta'dan birisi hasredilmiş oluyor. Yani latette bir avratil müslimine ve ma'ayi vehem bir anha araştırmak suretiyle müslümanların ayıplarını durumlarını araştırmayınız, tahlil etmeyiniz, onları casus gibi casus gibi inceleyerekten ne gibi durumlar yaptığı şeklinde onların hallerini araştırmayınız, yanlışlarını ortaya koymayınız araştırmak suretiyle. وَلَا يَعْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَ Bazınız bazınızı da غَابَ يَعْيبُ غِيبَت Gıybet etmesin, çekiştirmesin. لَا bir بِشَيْ مِقْلِهُ Onun hoşlanmayacağı bir şeyi söylemek suretiyle sizden bazınız bazısını gıybet etmesin. Ve <gülüyor> فِيهِ Her ne kadar o onu yapmış olsa bile şu var. Ha. Şunu diyebilirsiniz, aklınıza gelebilir. Ama o onu yapmıştı. Zaten yaptığı bir şeyi söylersen zaten gıybet. Bir kere yapmadığı bir şeyi söylersen bu sefer hem gıybet hem iftira olmuş oluyor. Yani zaten yapsa bile o onu yapsa bile çekiştirme çekiştirmiş olmak, araştırmak zaten gıybetindir. Ama yaptı onu. Tamam zaten o zaman kıymet oluyor. Eğer yapmamışsa zaten iftira etmiş oluyorsun sen. İki katmerli bir suç durumuna gelmiş oluyor. اَيُّهِبُ ahadukum, Sizden birisi sever mi? Hoşlanır mı? Hoşuna gider mi? Ne? اَيَاكُلَ الْاَحْمَ اَخ۪ي۪ي Ölmüş kardeşinin etini yemek sizden birimizin hoşuna gider mi? Yani la حُسْيَنُ bir, Hoşlanmıyorsunuz değil mi? Hoşlanmadınız değil mi? Elbette ki şey gitmez. Yani gıybet de ölmüş bir insanın etini yemek kadar müstakire hoş olmayan çirkin bir durum olmuş oluyor. فَكَرِحْتُمُوا Kerik gördünüz değil mi? Hoşlanmadınız değil mi? Eğer tahtiyah birifi hayatiyi, onu hayatında hibet etmek, e -ke ekli lahmiy-i badem öldükten sonra onun etini yemek gibi çirkin ve müstekreh bir durumdur. Vaka arada Ali ibn Abd al-Fekiriyi mu fekrihu el alber. Yani madem ki siz o durumda onun hibetini yaptınız. Böylece size ikincisi de anlatıldı yani ribet et, et, etmeyin ettiğiniz zaman da onun etini yemiş gibi olursunuz onun ikinci hali de size anlatıldı hoş olmadı gibi fakirin evvel bettekulla yani demek ki siz de kerih görünüz ve Allah'tan sakınınız ey ikabiy Allah'ın vereceği cezadan fil ihtiyab bi antatubu minhu Allah'a tövbe etmek suretiyle Etmediğiniz takdirde gıybet ettiğinizde vereceği azaptan. O halde ne yapınız? Tevbe etmiş olunuz. Böyle ama tevbe etmeden gıybet konusunda Allah'ın vereceği bir cezanın olacağını bilip ondan da sakırınız. Niye? Çünkü innallâhe tevvâbun kâbiru tevbete tâlibîne. Tevbe edenlerin tevbesini kabul etmek konusunda tevvâbtır. Rahimun bihim ve onlara karşı Allah gayet merhametkârdır. Ya yehanas, ilk insanlar inna khalakna kum muhakkak ki biz sizi mindekerin ve ünsa bir erkek ve bir dişiden yarattık, Adem ve Habibden yarattık ve cehlanakum şubu ben ve sizi şubelere şu şubu şu abin bir feth şiini, şiinin fethası ile de gelmiş ve âla tabakatinde sevi insan tabakalarının en üstünü ifade etmiş oluyor sizi şube şube kabile kabile. Millet, millet, toplum, toplum, şube, kabile, millet olarak yarattı. Ve kabailer. Yiye'du ne şu abi? Bu kabail nedir? Şu askeriyedeki üst makamdan alt makama doğru geçiş gibi kabail de şu bir alt kademesi olmuş oluyor. Ve bazı el amamir. Ondan sonra amair gelir. Thumme el butun gelir. Thumme ahfat gelir. Thumme fasail gelir ahiriya. Misal-i Huzeym'e. Mesela Huzeyme şu ablanmış, Kinane kabile, kabileymiş, Kureyş imareymiş, bir kesir Şii, bir, bir kesir aynı imare. He. Kus batındanmış, Haşim faksmış, Abbas fasileymiş. Bunlar kabilelerin hali. Yani hani nüfustaki aile kütüğü var ya, evet. aynen aile kütüğü gibi. Yani üstten el dede, dede, dede, dede, ondan sonra aşağı doğru kendi aile, kendi çocuğun, kendi torunun gibi aşağıya doğru inmiş oluyor. Böylece Allah sizi kabile ve millet olarak, yani millet ve kabile olarak da erkek ve dişiden sizi yarattı buyuruyor. Kabilelere ve milletlere ayırdık. Niye bunu yaptık? Farklı farklı ayırdık kısımlara, işte illet olarak da li eclihi, şunun için li taarefu tanışasınız diye uzverilha kette ta'ine bu da diğeri gibi li taarefu manasına li alhaqadun barak bazımiz bazısını tanısın diye li fefasaru ve uluvin nesebi ki Araplarda çok olurdu bu kendi kabilelerinin nesepleriyle soylarıyla gururlanması için değil bazı bazısını ben falan kabiledeyim diye gururlanması için değil Belki ne yapması için, birbirini tanıması için. Çünkü o inlemel faqı bir takva. Övünç ancak takva ile olur. Neset ile, soy ile, küçük ile, soy bağlılığı ile değil. İnne ekremek yok Allah meznamesinin en güzeliniz, en iyiniz, en keremliniz. Faqum. Allah'tan en çok korkanınızdır, Takva sahibidir. İnlanla arîmün bîküm. Allah sizi bilir. Habirun İçimizdekilerden, aklınızdan, kalbinizden, zihninizden geçenden Allah nedir? Haberdardır. Kaledir a'ra. Neferu min beni esed. Beni esed kabilesinden bir adam. A'ravi dedi. Yani bedevi. Bir bedevi dedi. A'menna. Ne dedi? A'menna. Biz iman ettik dedi. Yani saddakna okay. bir kulubina. Kalplerimizle tasdik ettik dedi. Kullahüm e sen onlara de ki Lemtuk aslında siz gerçek manada iman etmiş değilsiniz. Allah. Ve lakin, lakin o halde amenla değil de kulu değiniz ne deyiniz? eslemla değiniz yani imkanla zahiren dış görünüşle İslam'a teslim oldu deyiniz. Ve lemma baktakı buradakillem lem lemma, lem manasına lem yetulü imanı fi lakin iman katlerimize tam girmemiş. Burada antiparantasyonu ifade edeyim. İmansız İslamiyet sebebi necat olmadığı gibi İslamiyetsiz imanda sebebi necat değildir. Kurtuluşa sebep değildir. Yani burada tabii ki münafıklık durumu var. Adam diliyle ki Bakara suresinin başında da geçer. Diliyle iman ettik diyor ama kalbinde bir şey yok. O halde samimi isen bunu ne yapacaksın? Kalbinle de, amellerinle de, yaşantınla da bunu göstereceksin. fi kulûbikûm. Belki ne olmuş oldu iman kalplerinize girmedi iler iler an, şu ana kadar lakin lahu yetevakku minkum. Lakin bu nedir? Sizden bekleniyor. Lakin bu durum sizden beklenmektedir. Ve itii ve eğer Allah'ı ve onun Resulüne uyarsanız ne konusunda bir iman ve gayri. iman ve amel gibi konularda eğer Allah ve ita itaat ederseniz o zaman la <gülüyor> kum. Sizden la yelitkum, la yankuskum. sizden noksanlaşmaz, eksiltmez, azalmaz. Ney min amalikum, amellerinizden herhangi bir şey eksilmez, azalmaz, noksanlaşmaz. Yani amellerinizden kasıt, min tevâ amellerinizi amellerinizin sevabından bir şey eksilmez şeyler, herhangi bir şey. İnnâllâhe ufûrun lim üminim, Allah müminlere mağfiret edici, rahimun bihim, bu onlara karşı gayet merhametkârdır. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ Muhakkakî mü'minler, اَيْ fi فِي اِيمَانِهِ كَمَا صَرْحَبِي بَعْضُ Nitekim bundan sonra açıklanacağı üzere imanında sağlık ve doğru olanlar, sıdk içerisinde olmuş olanlar, اَلَّذ۪ينَ o kimselerdir ki onlar اَمَنُوا ve وَرَسُولِهِ Allah ve Resulüne iman ederler, فُمَّدَنْ يَرْتَابُ yani ondan sonra da şek ve şüphede bulunmazlar. لَنْ يَشُكُوا يَشُكُوا فِي الْإِيمَانِ İmanları konusunda da şüpheye düşmezler. Şek ve şüpheye içerisine düşmezler. وَجَاهَدُوا بِاَمْوَالِهِمْ ve فِي Fi اللّٰهِ Allah yolunda da mallarıyla ve nefisleriyle de cihad eder, gayret ederler, mücahede ederler. yüz يُصْيَرُوا sıtka imanihin onlar ne yaparlar imanlarının doğruluğunu cihatlarıyla fiilleriyle amelleriyle yaptıklarıyla ortaya koyar izhar ederler kimdir bunlar ulake musadigon işte bunlar sıt ve sadakat içerisinde olanlardır fi imanihin imanları kuru konusunda hatta şöyle güzel bir söz var İnsana sadakat yaraşır görse de ikra doğruların yardımcısıdır Hazreti Allah. Hazreti Ebubekir'i farklı kılan olay onun siddigiyetidir. Sadakatı efendimize olan karşı doğruluğu olmuş olur. Ula bu müstadi öyle ki men karlı yoksa şöyle diyen gibi değil. Amenna ama velem yucetni gayret istame. He. İman ettik diyor ama onda onun dışında o imanın gereği onda yok ve onlardan da o kişi değil. Yani o iman etmiş olan insanlardan da o kişi değil. Kutbekilehum onlara ve tuallimunallaha din Allah Allah. Allah dininizi mi? He dininizi mi öğretiyorsunuz? Ve Allah'a Allah talim mi ediyorsunuz? Öğretiyor musunuz bir dininizi? Siz dininizi mi Allah'a öğretiyorsunuz? Bu da ha. Bu da aflu ilmin. Yani ne tuallimuna mudaaf olaraktan fazlasıyla yani devamlısız çok çok Allah dinini mi öğretiyorsunuz? Bir manaşı düşündürme, şiir, anlama düşündürme. E yar eteşu aleyhi fi Yani amenna sözünüz ile bulunduğunuz hal üzerine Allah'a siz dininizi mi öğretiyorsunuz yoksa Allah sizin dininizin ne durumda olduğunuzu, imanınızın ne halde olduğunu ki sonraki ayette söyleyecek elbette biliyor. Allah yerde ve gökte bulunanları içerisindekilerini elbette bilendir. Sizin ona öğretmenize gerek yok. şeyin Allah her şeyi bilendir. Sizin ona bazı şeyleri öğretmiş olmanızı elbette ki gerek yok. Cenab-ı Hakk'ın ona ihtiyacı da elbette ki yoktur. Yani ona dininizi öğretmeyin. O size dinini öğretir. O her şeyi göklerde ve yerde olanları bilir. Yemen'den arayken ey habibim onlar sana minnette mi bulunuyor? Başına mı kalkıyor? Neyi? En eslem olur. Müslüman olmalarını yani bak biz Müslüman olduk deyip de Müslüman olmalarını senin başına mı kalkıyorlar habibim? Min gayrikital bi khilaf gayrim mimmen esleme ba'dika taniyinhum. Yani min <gülüyor> gayrikital <gülüyor> savaşmaksın. Herhangi bir savaşa girmeksizin Herhangi bir mücadelede cihada cihatta bulunmaksızın onlar Müslüman olmalarını bak biz Müslüman olduk diye bunu bir minnet sayıp da senin başına mı kalkıyorlar ey Habibim diye onların buradaki halini yani bir farkındalık ortaya koymuş olmalarını öne çıkartmalarını bir derece yadırgamış oluyor. Kulde ki la tamınlı. Aslında siz minnet etmenize gerek yok ki. Siz minnet etmeyiniz. Aleyhye bana, İslamekun. Siz Müslüman oluşunuzu bana minnet etmeyiniz. Başıma kalkmayınız. Mensubu bin nesile hafidi. Elba'u ve yikadderu kable elbne fil mevdiayne. Bel belillahı. Belki Allah'tır. Allah. Yemannu aleyküm Allah size minnet eder. Siz Allah'a değil, bana değil. Neden dolayı? Yani sizin Allah'a borcunuz var. Allah'a Allah'a minnet borcunuz var. Neden dolayı? En hedaa kumlidik imani. Sizi imana hidayet ettiği için Allah size minnet eder. Siz Allah'a ve Resulüne minnet etmeyin. İmgündü Sadık'i eğer sözlerinizde doğruysanız Fî kavlikum âmenda yukarıda geçtiği üzere iman ettik sözünde eğer gerçekten doğruysanız siz Allah Resulüne minnet etmeyin. Belki Allah'ın size minnet etmesi gerekir. Neden dolayı sizi imana hidayet etmiş olduğundan dolayı. İnallahi hale bu Allah yerin de göklerin de kaybını bilinmeyeni bilir. E yani mağhab fehima. Onların içerisinde bilinmeyeni, kayıp olanı, kayıp kaybolmuş olanı, görünmeyeni Allah bilir. Vallah basıyorum bir ma'tamel. O yerleri ve göklerdeki bilinmeyeni bildiği, gördüğü gibi aynı zamanda ne yapar? Sizin yapmış olduklarınızı da Allah görür. Yani ona hiçbir şey gizli kalmaz, hafif ve gizli değildir diyerekten bu şekilde 18. ayet ile son ile Allah'ın her şeyi bildiğini, hiçbir şeyin ondan gayet olmadığını... O'na minnet edilmemesi, belki O'nun bize alıp, hidayet etmiş olduğundan dolayı alacağının olduğunu, bizim O'na teşekkür etmemiz gerektiğini de, önemini de anlatmış oluyor bu ayeti kerime ile. Salatallahu Allah en doğruyu bilendir, en doğruyu söylendir. Ve ahir gavahum, enilhamdülillahirrahmanirrahim, el-Fatiha.